Hasret kafesindeki düşüncelerim Yürü kardeşim diyarına Ümit yerlerinde sevda güvercili Neyler şehidin inci tahtına Hasret kafesindeki düşüncelerim Yürü kardeşim diyarına Ümit yerlerinde sevda güvercini. Neyler Şehir'in İnci Tahtı'nı Söyleyin Ona Kardeşin Özler Seni Solu Oldu ikram İkram Edermiş Sana Hasretlerini Bir Nur Oldu gözlerini Söyleyin Ona Kardeşin Özler Seni Solu Oldu düşlerini. İkram edermiş sana hasretlerini, bir nur oldu gözlerimin. Ah diyor deyin, ah ben ne olabilsem, şimdi kardeşimin yanında. Sarılsam ona ve yüzüm sürverse, komşu olsam inci tahtına. Ah diyor deyin, ah ben de olabilsem, şimdi kardeşimin yanında. Sarılsam ona ve yüzüm sürverse, komşu olsam inci taktına.